Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr. Acik Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Emine Öz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet bugün konuğumuz avukat Filiz Saraç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Sizinle 18 Kasım 2015 tarihinde e, bir program yapmıştık. Bu programa telefonla e, bağlanmıştınız ve e, çok kısa bilgiler almıştık. Ama e, sizin için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, hukukçusu diyebilir miyiz? Aslında biz genel anlamda e, ülkemiz hukuk çerçevesinde çalışan avukatız ama e, artık uluslararası hukukta ülkemizin hukukunun bir parçası haline geldiği için e, bu anlamda uluslararası hukukla da ilgilenmek durumunda kalıyorum. Evet, e, çünkü bu 18 Kasım tarihinde yapmış olduğumuz programda sizin ahimden çıkartmış olduğunuz depremle ilgili son derece enteresan bir kararı konuşmuştuk. Şimdi bugün... O kararı ve süreci kısaca özetleyelim ondan sonra da gelecekte ne bekliyorsunuz ne olacak onlara geçelim lütfen. Evet öncelikle bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum gerçekten hassas ve ülkemizin gündeminden düşmeyen bir konu. Her boyutuyla sürekli gündemde tartışılmaya ihtiyacı var. Bu anlamda da e, bu hususta sarf edilen tüm çabaları e, önemsiyorum. E, elimden gelen katkıyı da sunmak istiyorum. Çok teşekkürler. Ve sadece bu tabii depremli de sınırlı değil. Pek çok konuda. Bütün e, afetlerle, doğal afetlerle ve insan kaynaklı afetlerle de e, ilgili bir konu. Evet. 1999 depremi bütün ülkemizi yasa boğmuş, çok üzücü bir depremdi. O süreçte herkes kendi mesleki sınırları içerisinde neler yapabilir diye araştırıyordu, koşturuyordu. Bu konuda hatta bir organizasyonsuzluk da hiç söz konusuydu. Biz de hukukçu olarak ben de önüme gelen bir olayda ne yapabilir mi düşündüm. Benim bana getirilen dava 198 ölüm gerçekleşen bir siteye aitti. Aslında kamuoyunda da bilinen daha sonra bilinir hale gelen bir dosyaydı. Veli Göçer davası olarak bilindi. Burada 11 tane blokun yıkılması söz konusuydu. Tabii biz hep ölümleri konuşuyoruz. Bunun yanı sıra enkaz altında kalan hala sakatlıkları devam eden, psikolojiki bu konuda tedaviler gören pek çok yurttaşımız var. Bu konu geldiği zaman ilk tabii diğer davalardan olan tecrübelerimle tespitlerin çok önemli olduğunu düşünmüştüm. E, ve pek çok dosyadan farklı olarak e, o hengamenin, o koşuşturmanın içerisinde savcılıklarca yapılacak tespitlerin eksik kalabileceğini, ileri de itiraza uğrayabileceğini düşünmüştüm. E, ve bu nedenle e, ayrıca e, mahkemeden de bir tespit talep etmiştim ve 99 e, 99 mu? yılıydı Yılıyordu, değil e, mi? Birkaç e, gün sonraydı. Hatta o gün en büyük artçı yaşanmıştı. E, bilir bilirkişi e, ve hepimiz o Enkazdan çıktığımız zaman arkadan tekrar e, hasarlı binalar yıkılmıştı 10 dakika arayla. Gerçekten e, hukuk açısından da insanlık açısından da koşulları çok e, zor bir süreçti. Burada e, despiti yaptırdık. Yalnız bizim ceza davamız e, tabii infial o zaman kamuoyunda bu konuda çok fazla var. Sanığın can güvenliğe ile tabii deprem halini yaşayan e, yer olması nedeniyle normalde suçun işlendiği yer mahkemesinde görülmesi gerekirken dava ilk duruşması yapılmadan e, Konya'ya gönderildi. Duruşma e, tespiti ne zaman yapıldı? 99'da yapılabildi mi yoksa 2000'e mi aktardı? E, hemen o ilk duruşmadan önce 99 99'da. yılında Konu zaten tutuklu işlerde 30 gün içerisinde yapılması gerekir duruşmanın. Bu evet. nedenle hemen konu Konya'ya gönder, gönderilme şeklinde devam etti. Çok fazla sayıda vekalet vardı, başvuru vardı ama Konya'da bu filler hikayesi vardır. Hani bir bakarsınız kimse kalmamış. Kalmamıştır arkada. Ve gittiğimiz zaman gerçekten birkaç tane deprem zedi arkadaşımız yakınlarını kaybedenler ve iki avukat. ...şeklinde devam ettik bu dosyaya. Dava bitti. Dava Konya'ya neden sence, aktarıldı? Konya'ya şöyle... E, ...Sanay Can Güvenliği... ...gerekçesiyle tüzükteki bir... E, ...maddeden, yönetmelikteki bir maddeden... ...kaynaklanan bir... E, ...gerekçeye dayandırıldı. E, ve İçişleri Bakanlığı'nın... ...talebi üzerine... ...Yargıtayca verilen kararla... E, ...dosya... E, Konya'ya gönderildi ve orada sürekli evet. devam etti. Biz aslında itiraz ettik o noktada. Bir süre geçtikten sonra bu can güvenliği gerekçesinin kalktığını söyledik. En azından Ankara gibi İstanbul gibi daha yakın yerlere nakledildi de dedik. Hep evet. bunu eleştirdiğimiz bir konu oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dosyayı götürürken bunu da gerekçe olarak göstermiştik böyle devam etti orada tabi olayın çok hep baştan beri biz müteahhitler üstünden yürümesine karşıydık yani müteahhit sorumlular zinciri de elbette ki kusurlu ama onun yanı sıra bir inşaat yapılırken ve yıkılırken o arada bir sürü sorumlular var hepsini ortaya çıkarma idealiyle zaten yola çıktık şahıslarla değildi konumuz kimler sorumludur ortaya hukukçu olarak çıkarabilirsek ileride e, kimin kusurlu olacağına dair yeni düzenlemeler, bu kusurlu kişilerin kusurlarının düzeltilmesine bir daha bunlara cesaret edememelerine yönelik düzenlemeler yapılır düşüncesi ileydi. Tabii e, ka karşılaştığımız setlerden bir tanesi de pek çok davada karşımıza çıkan 4.480 sayılı yasa diyoruz, e, kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili kısımda karşılaştık. Evet. Biz tabii bu sorunlar zincirinin ortaya çıkmasında bunu aşmaya çok çalıştık. Yani e, hemen e, gidiyor soruşturma izni veriliyor soruşturma izninden sonra Danıştay ikinci dairesi var. Bu konuyu özel bakan e, verilen raporlar yetersizliği önüne gelen raporda soruşturma iznini kaldırıyor. Tekrar gittim başvurdum soruşturmaya izin e, yanı sıra. Başka delillerde bilirkişi raporlarında kusurlar belliydi bu raporlarda bu kimselerin kusuru belliyken sıfat itibariyle teknik sorumluların belediye meclisinin belediye başkanının neden bunlar için gerekli e, inceleme ve araştırma yapılmıyor diye ama e, ne kadar gelip gittiysek. Ee, ...çok da sistemde çok enteresan bir şey var... ...bunun üstüne hep basa basa anlatıyorum... ...mesela danışlı ikinci dairesine gidiyorsunuz... ...diyorsunuz ki dilekçeyle biz müdahale olalım... ...mağduruyuz bu işin... ...biz de elimizdeki delilleri verelim... ...gelen cevap sen üçüncü kişisin... ...yani devletin mağdura... ...kendi kamu görevlisini soruştururken... ...üçüncü kişiye gözüyle bakması gibi... ...büyük bir sorun var... ...bir takım bu konuyla ilgili... Temel hak ihlallerinin tespitini yaptığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başkaca kararlarında da bunu kimi zaman düzeltmiş şeysi yani kanunlarımızı düzeltmişiz ama gönderiyorsunuz diyor ki biz konuyu bir tane madde var eğer anlaşılmıyorsa verilen dilekçeden kim olduğu reddedilir ya parseli söylüyorsun gazete haberlerini koyuyorsun konu belli. Diyor ki biz bu konuyu anlamadık. Ölümler var, yaralanmalar var. <gülüyor> yani niyet çok önemli. Uygulayıcıların niyeti çok önemli bunu. Eğer kapatmak, sorgulatmamak istiyorsa sistem bir şeyi bunu gayet bir şekilde başarıyor. Yolunu buluyor. Evet. Yani bunun için herhalde bizim öncelikle ee, hukuk kültürümüz, sorgulatma kültürümüzün bu anlamda yerleşmesi gerekiyor. Ee, bizim e, ahime gitmeye gerek kalmadan iç hukuk düzeninde cesurca e, mahkemelerimizin vereceği kararlarla bu olayların çözümlenmesi gerekiyor. Bakanlıkların soruşturmaya izni dokunulmazlık kalkanı gibi kullanmaması gerekiyor. Oradaki müfettişlerin e, bütçelerinden tutun. Çalışma tarzlarına kadar bir sürü onların da sıkıntıları olduğunu gördüm bakanlık nezdindeki çalışmalarda. Bunların giderilmesi gerekiyor. Bunun için de samimi şekilde sorgula, sorgulanmaları hukuk önünde gerektiğini kabul eden bir anlayışın gelişmesi gerekiyor ülkemizde. Elbette. Evet. Ben burada hemen şunu soracağım. Tabii siz bili göçerle başladınız evet. ama problemin sadece e, yapımcılarla ilgili olmadığını, evet. müteahhitlerle ilgili olmadığını belirttiniz. Ve ondan sonra bir kusurlulardan bahsettiniz. Bu bir liste herhalde değil mi? Kusurlular dediğimiz zaman kimdir bunlar? Evet. Gerçi arada belediye... E, ilgililerini kasteden birkaç şey söylediniz ama. Şimdi öncelikle bir avukat olarak da yaşadığımız bir sıkıntıyı söyleyeyim. Bir avukat kanunun amaç e, ve kurumların yardımcı olmasına ilişkin bir takım maddelerin de avukatlara delil toplamada yardımcı olunması gerektiğine dair haklarımız olmasına rağmen yine aynı şekilde biz delil toplarken çok sıkıntı çekiyoruz. Her şeyde mahkeme kanalıyla sordurmanız mümkün olmuyor. İlgisini e, başında ispatlamanız mümkün olmayabiliyor ya da o sürecin uzamam ...için bir şeyler yapmak Yapmanız istiyorsunuz. Lazım, i̇şte bu sınırlı koşullar içerisinde... ...bizzat giderek yaptığım araştırmalarda... ...önce bakanla, bakanlık nezdinde... ...bunun eski halini görmek istedim. Açtığım zaman... eski derken e, e, binanın tarihini, eski... Bu arazi nasıl bu kadar çok... Şimdi ...mantık şunu söylüyor. Burası 1975'te... ...Afet Bölgesi ilan edilmiş bir yer. Afet risk haritasında... Riskli bir alan olarak, alan olarak O zaman buna özel bir yapı gerekiyor. Tabii. Ee, özel yapı gerekiyorsa bu özel yapı soruyorsunuz. gelen teknik rapora bakıyorsunuz. 5 kat altında 20 santim temel üst katta bir kaçak katta ekstra bu bu kadar kata nasıl dönüşmüş bu yer? Nasıl açılmış? Bunu temeline inmek istedim. Bayındırlık Bakanlığı plan notlarına ulaştım. Bayındırlık Bakanlığı'nın plan notlarında zeytinlik gözüküyordu yer. Zeytinlik olduğu zaman yükselti de bir ya da iki kata izin veren bir e, yüksekliğe izin veriliyor. Bayındırlık Bakanlığı plan notlarının tabii ben teknik bir kişi değilim ama ister istemez o konuları araştırmak durumunda kaldım. Öğrendiğim ve algıladığım e, belediye meclisleri planlama yaparken bu yerleri İmara açarken bayındırılığın plan notlarına o tarihlerde bakmaları ve ona uygun katartışı kata vermeleri gerekiyor. Tabii. Ama bu belediye meclis üyelerimiz kimseyi de küçümsemek için söylemiyorum. Biz de meclis üyeliklerini nedense böyle e, işi bilen kamu yararına çalışacak insanlar değil de... ...böyle siyaseten delegalıkları sistemi içerisinde efendim hiç ilgisi mesleği bilgisi ilgisi olmayan kimseler tarafından... Umarım bir kısmı, bir kısmı iyi niyetlidir de bir kısmı da çok bu göreve iyi niyetle gelmeyen bir takım, e, işte o aldığı için e, insanlara borcu, e, mali e, manevi anlamda da borcu olan kimselerden oluşan yapılanmalar. Bunun da sorgulanması lazım. Ne yapıyor? Bu belediye meclisinin önüne bu konu geliyor. Hatta e, yerel gazeteleri araştırmıştım. Yerel gazetelerde bir ilana rastladım arşivlerinde. Bu arada çok iyi yerel gazetecilik yapan bir yerdi Yalova. Güzel arşivleri vardı. Bir tane e, belediye başkanı aday olurken ilan yazmış. Toprak sahibinin hakkını veren başkan adayınız. Cık, düşünüyorum bu ne demek istiyor? Demek istiyor ki ben size bir sürü kat vereceğim gelirsem. E niye veriyorsun? Ya Afet bölgesi nasıl veriyorsun? Yani bu e, mantıkla biz e, kat artışlarını işte zeytinlik yere çok e, yer yapmışız. Sonra ne yapmışız? Bunların da özel projeleri var e, Yurkan Bey. Yani öyle e, deprem bölgesinin suyun üstüne bile bugün bina yapılır. Tabii. Yapıyorlar yurt dışında. Ama nasıl biz bunu e, yapabiliyoruz? Ona göre aşağı doğru mesela afet projelerine ilişkin bir yönetmelik vardı bizim binalarda proje vardı. O projeyi açtığım zaman iki tane aşağı doğru bodrum kat gözüküyor. Yani o binaların aşağı doğru iki tane bodrumu olması lazım. Ama 20 santim temel var çünkü dükkana çevirmiş alttaki bodrumlar. O zaman ne yapılması gerekir? İmar kanunu var ve bu imar kanunun belli maddelerinde yıkım, para cezası Uygulanma mı diye araştırdım. Depremzede arkadaşlar bana bazı defterler getirdi o enkazlardan çıkmış. E, olduğu, e, müteahhite herhalde Aynı sekreterinin olan, evet. bir ajandası içinde yazıyor. Başkan arada Kaymakamın odasını tefriş edin dedi diyor. Bir altına geçiyorsunuz. E, Çok encümene, enteresan. Encümene diyor girecek. Ceza çıkacak. Başkan aranacak yazıyor. Sonra meclis tutanaklarını araştırdım meclis tutanaklarına bir şekilde ulaştım meclis tutanaklarında da buna çok değilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında o tutanaklardan bahsetmiş diyor ki biz geçmişin pisliklerine takılmayalım biz geldiğimizde bu inşaatlar vardı biz e, burayı şimdi böyle bir de kalkü meclis üyelerinden biri buradan diyor kamyon geçerken zelzele olur gibi sallanıyor nereye veriyorsunuz bu katları diyor başka bir meclis üyesi kalkıyor diyor ki Kaç aydır yönetimdesiniz? Buraya para cezası kesildi mi? Yıkıldı mı? Burası kaçak diyor. Burası nasıl bu kadar kat çıkıyor? Bu tartışmalar içerisinde oylama beşe 5. Beş. Geçmişin pisliklerine bulaşmadan cümlede aynen böyle. Bu yerin e, ki böyle bir hakkı yok meclisin. Affedilmesi anlamında bir karar çıkarılıyor ve bir beşe 5 beş oylamada da eşit oy nedeniyle başkan oy üstün tutuluyor. Ve aslında 198 kişinin ölümü oylanıyor bana kalırsa orada. Evet. Ve böyle bir acı e, şey. E, Fakat bu, bir dedektif gibi çalışmışsınız. Mecbur. Yani <gülüyor> enteresan bir şey. Sadece e, eldeki sonuçlara bakarak değil bir de işin geçmişini araştırarak. Demek ki ahim kararının o kadar kuvvetli çıkmasının e, nedenlerinden birisi de bu herhalde değil mi? E, Şunu da e, bu kararda hem e, acı duyduğum böyle ülkemiz aleyhine karar çıkmasından bir taraftan üzülürken bir taraftan da. E, memnuniyet verici tarafı ya diyordum ben bu kadar inceliyorum araştırıyorum ben bir mahkemelere bir türlü anlatamıyorum bir baktım her şeyi ne demek istediğimi gayet güzel algılayarak Çok, evet. 8 sene sürdü ama oradaki e, yargılama her evrak okunmuş her evrak lehte aleyhte tartışılmış ve e, deliller son derece düzgün şekilde toparlanmış bir yargılama yani hukuk adına bir yargılama gördüm orada. Bunu da burada e, zikretmem gerekir. E, Karar da ilginç... çok son derece detaylı o, detaylı. o nedenle. Tabii, çok... tabii. E, ilginçtir bu Konya'ya geliş gidişimizde de Konya Meram Ekspresi'nde 8 yıl diye bir gün belki anılarımı yazacak olursam. Böyle bir e, sürekli bir tren vardı Meram Ekspresi o zaman sabah evet. işte gidiyorduk e, akşamdan biniyorsunuz sabah orada iniyorsunuz duruşmaya gidiyorsunuz can güvenliği can güvenliğinden de bir gün kazayı biz geçirdik bir, işte iki, bir hafta kadar e, arkadan işte bir vagon İstanbul'a yaklaşırken çarpmış e, işte bir tane deprem dediğimiz Salim Bey e, yaralandı ben e, yaralandım. Ee, bu şekilde e, kısmi raporlarımız da e, oldu. Yani burada e, çok uzun süren davalarda sırf bu dosya değil her dosya yönünden tabi hakiminde görülmesinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Tabii. Yani en azından e, can güvenliği derken daha yakın illerde e, görülebilir. E, bu de, delillerin toplanmasını ister istemez etkiliyor. Bunu da vurgulamak istedim. Bursa Böyle de rahatlıkla delileri, olabilirdi mesela değil mi? Siz yani, Ankara yani. dediniz. Evet ama Hı. yani şunu da söyleyeyim. Hani, e, ahim bunu şey görmemiş olabilir demiş. Can güvenliği için gönderilebilir diye söylemiş. Delillerin toplanması noktasında aslında e, olaya yaklaşıyordum. Ve deprem de bu... Takip eden birkaç arkadaşımız. Onlar da toparlanmasında çok e, gayret sarf ettiler. İlginç bir şeydir. Ben o, o dönemde e, İstanbul'daki İl İnsan Hakları Kurulu'nun üyesiydim. E, Baro adına temsilci olarak katılıyordum. Genel sekreterdim e, o dönemde Baro'da. E, davaları aldığım zaman böyle bir görevim yoktu ama sonraki o uzun süreç zarfında böyle bir İnsan Hakları Kurulu'yla tanıştım. İl İnsan Hakları Kurulu... Yeni kurulmuştu ülkemizde işte orada tabii çalışmaları nasıl olur diye izliyordum. E, aklıma Yalova İl İnsan Hakları Kurulu geldi. Dedim ki ya, ya bu, biz bunu İstanbul'da yetkili olarak bazı dosyaları inceliyoruz ama kurum bilinmiyor. E, burada bu arada bir yani hak edenlerden mak lazım. Vali yardımcısı Mehmet Bey vardı son derece bu kurul gelişsin diye İstanbul'da çok çaba sarf etmişti. Onun başkanlığında toplanıyorduk. E, bürokrattan ziyade gerçekten temel hakları savunan bir kişi olarak bu olaya yaklaşıyordu. Yalva il insan haklarına da başvurdum. Dedim ki e, böyle böyle bir durum var. E, burada temel insan hakları işte sorgulanmayarak e, diğer sorumlular. işte e, şu şu nedenlerle ihlali edildiği kanısındayım. Ve bununla ilgili bir rapor hazırladı onlar. Bu raporda e, gerçekten yerin durumu Uyarılmasına rağmen daha önce çok yazışma olmuş, yıkılsın burası diye soruşturmalar geçirmiş bir yer. Bunlar üzerinde durarak güzel bir rapor verdiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yalova İl İnsan Hakları Kurulu'nun raporunu çok önemsedi. Yani o e, ve hatta bize devlet memurlarını soruşturmasına ilişkin, Etkin başvuru yoktur ülkemizde ki gerekçemize siz il İnsan Hakları Kurulu'na başvurduğunuz andan itibaren gelmeliydiniz diye bizi eleştirmiş de hemen o zaman yani. Bu Enteresan. Evet. Bitmesini beklemeden davanın gelmeliydiniz anlamında eleştirde dahi bulunmuş. Yani burada sevindirici olan artık insan hakkıları kurullarının dikkate değer kurumlar olarak gelişmesi için önemli bir anekdot olarak okudum ben o evet. olayı. Evet. İstanbul'daki e, kurulunda e, oldukça enteresan kararları, ol, raporları olmuştu. Geçmişte belirttiğiniz e, gibi. Evet. evet, ben tabii sürekli görev yaptığımız sürece temsilcisi olduğumuz meslek... Şu e, andaki durumu de. ben de bilmiyorum doğrusu. Evet, e, ama diyorum ya böyle kurumlar geliştikçe temel hak ihlallerine ilişkin problemleri ülkemizde çözebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi... E, siz bütün bu bilgileri topladıktan sonra bir yandan da tabii mahkeme devam ediyor. Evet. Ee, mahkeme karar verene kadar ne kadar süre geçti? Beş, yıl kadar, beş yıl kadar bir süre geçti. Kaç ee, duruşma oldu hatırlar mısınız acaba? 25'in üzerindeydi ama şu anda tam sayı hatırlayamıyorum. 25'in evet. üstündeydi. ...beş yıl ve 25 ...yaklaşık çok 25 beş duruşma, duruşma... ...çok bakanlık yazışmaları... ...devlet memurları ile ilgili... ...yazışmalar için çok fazla yazışma yapıldı... E, ...tabii hakiminde görülmediği için... ...depremzedeler başka illere... ...bugünlerde gelen telefonlardan da... ...o ilgimi çekiyor... ...kimse yerinde değil artık... ...arayanlar hep başka illerde... ...başka illerde, başka illerde, illerde. yani aslında sosyolojik olarak da... ...bir dağılma yaşanmış evet. depremden sonra... Ee, bu e, illerden bu kişilerin 198 ölümün e, yakınlarının ifadelerine başvurulması gerekiyordu. Bunların toparlanması uzun e, bir süre aldı. E, tabii ki e, bir de 11 blok, iki tane ayrı yerde yıkılan vardı. Bunların hepsi bir dosyada toparlandı. Aslında bazen diyorlar çok ma kararda ceza verildi, verilmedi. Aslında orada e, altı defa suç işlenmiş kabul edildi. Ruhsat tarihi esas alındı. Yani bir binanın yıkılmasıyla eşdeğer bir dosya değildi bu. Evet. Altı tane ayrı dava dosyasının birleştiğini düşünün bir dosyada. Bu şekilde görülmüştü. Evet. Ve ayrı ayrı ceza evet. verildi her biri için. Ee, şimdi sonuç olarak siz bu e Görebildiğim kadarıyla dört aileye e, avukatlık yaptınız herhalde. Şöyle benim, e, ben e, bir tek avukat olarak bunu e, savunmadım. Ben e, biraz bu şey olabilirim, Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi ile uğraşan e, ama... Bir Rıza arkadaşım vardı burada kulakları çınlasın çok yardımcı. O, o, da bakın, o, o da hukukçu arkadaşım. O bazı ailelerin yurt dışındaydı hatta onun savunduğu aileleri hatırladığım kadarıyla bir kısmı. İşte benim savunduğum aile Aileler vardı. Var. Toplamda sekiz depremzede bir de bir Ufuk Yılmaz arkadaşım var. Onun da benim yönlendirmiş olduğum daha sonradan vekil tutmak isteyen Salim Çakır. Kendi çok bir oğlu vefat etmişti ve çok kendisi de baştan sona çok dosyasına sahip çıkarak savundu. Bu şekilde... E, savunmaya gerçekleştirdik. İlk dosya e, hazırlayarak sunan bendim ve arkadaşlarımla bunu paylaşmıştım. O yüzden ilk karar bizim çıktı. Yani iki gönderilen dosya olduğu için sonra birleştirildi dosyalar. Bu şekilde e, davalara devam olundu e, ve karar çıktı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi 99'da e, deprem gerçekleştikten sonra evet. e, belli bir yasal süre söz konusu mu davaya... Tabii, başvurmak tabii. için, hukuka başvurmak için. Ee, bunu vasıtanızda açıklayacak olmaktan da çok e, memnunum. Çünkü şöyle anladı galiba insanlar tazminatı. Biz bir kere ne bu depremzede çıkan tazminat kararını evet, kastediyorsunuz. Evet. delerimiz e, şöyle algıladılar. Sanki böyle ne bileyim ev yardımı olur ya tazminat evet. birden dağıtılır gibi. Sorular bana tabii alışık. Birden şaşırdım önce bu tür sorular genci. Biz nereye başvuracağız tazminatı almak için gibi sormaya başladılar. Yani, yani hazır, karar verilmiş, evet, diğerde evet. de para toplanmış. Böyle stoplanmış. algılanıyor evet. herhalde. Şimdi öyle değil. Ee, bir kere bu deprem aileler çok samimiyetle söyleyebilirim. Kimse bir tazminat çıkacağını düşünmedi bu dosyalardan. Açıkçası Doğru, ben hiç de... Hiç umudu yoktu. Bu süreç içerisinde e, belki atladığım bir şeydir. Kendim çalışırken Yargıtay kararı bulamadım. Kendim çalışırken başvuracak bir mevzuat bulamadım. Bu sefer dedim ki sevgili Filiz bu iş sana düşüyor otur çalış. Evet. Teorik çalıştım. Yüksek lisans test konusu yaptım ben bunu. Yargıtay'a gittim. Bütün karar benzer depremle ilgili çıkan tüm dosyaları inceledim ve kararlı örneklerini taradım. Ee, daha sonra ceza hukukunda bina çökmeleri diye Baro tarafından da yayınlanan daha sonra deprem hukuku diye de yayınlanan e, kitapları e, eğitim amaçlı olarak bu e, test konusu yapmıştım bina çökmeleri bu test kabul edildi ve kitaplaştırdık daha sonra bütün bunlar işte bu bina çökmeleri ile ilgili e, inceleyerek işte mahkemelere böyle sunabildiğimiz kararlardı hatta bize de bir vazife olarak bundan sonra ki hukukçular Allah korusun bir daha böyle olaylar yaşanmasın ama bu maddeye ilişkin Zümrüt Apartmanı da bu madde kapsamındaydı yani illa deprem olması gerek Gerek binaları durup dururken çökmüşse söz konusu yani. olabiliyor. Ee, bununla ilgili bir çalışma yaparak e, toparlamaya çalıştım e, bütün savunmaları dosya içerisindeki. Cumhuriyet apartmanını ee, da kısaca hatırlatalım mı dinleyicilerimize yani Konya'daki Konya'daki bir ben biraz e, bu afetlere denk gelen bir hukukçuyum herhalde. E, biraz bu konu Bingöl'e de gittim. 2003 yılında Bingöl depreminde e, meslek örgütüm tarafından görevlendirildim ve e, gittim. E, bir e, üç kişilik. Sonra Pamukova'ya da gittim. Pamukova'da çünkü bunların ruhu aynıdır savunma anlamında. Doğru. Hep tespiti doğru yapmak gerekir. Mesela gittiğimiz zaman raylar kaldırılıyordu Pamukova'daki tren kazasında. Bu tespitlerin e, yapılabilmesi için bir dilekçemen verip İstanbul barosu olarak tespitin yapılması için tedbir konulması ve delillerin toplanmasını istemiştik. Daha sonra tabii kendi avukatları özel avukatları tarafından dosyaları takip etti aileler ama biz o tespitin o kargaşanın içerisinde paniğin içerisinde yaptırılamayacağını düşündüğümüz için insan haklarına ilişkin görevi vardır baroların. O göreve dayalı olarak o tespiti e, ben de bulundum, başkanlığımda olan bir heyette orada yaptırmıştık. Yani burada Bingöl, Pamukova, o sırada Zümrüt Apartmanı olduk Konya'daki Konya'da. Evin, evet. Oraya bil fiil katılmadım ama e, teorik ve hukuki yardımlaşma içinde başlangıç safhasında bulunduğum e, bir konudur. Ve Zümrüt Apartmanı'nın şöyle bir önemi vardı. Şimdi Van depreminde çıkan kararlarda öyle yeni Türk Ceza Kanunu'nun uygulandığı. Yani eskiden bu 99 depremine uygulanan hükümler uygulanmıyor. Başka tür e, hükümler var. E, onlar uygulanıyor. E, ve e, bu şekilde kararlar çıkan ve çıkmakta olan dosyalar bunlar. Evet e, ben gene hemen e, bu o, yasal süreye e, dönmek ha, evet, istiyorum. Evet ben başka yerlere evet, <gülüyor> Şimdi. Yok ama bu bilgiler de çok e, yararlı e, teşekkür oluyor. Teşekkür ediyorum. Tabii. Şimdi e, şöyle... Depremde e, herhangi bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için bir kere 2012 yılı öncesi ve sonrası diye ikiye ayıralım biz bunu. 2012'de Anayasa Mahkemesi ön koşul olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, başvuru getirdi. getirdi. 2012'den önce şu vardı yani bizim de başvuru yaptığımız dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmeniz için iç hukuk dediğimiz kendi ulusal mahkemelerinizde başvuracak olduğunuz tüm yolları bitirmiş olmanız gerekiyor. Evet, i̇dare mahkemesi veya ceza, ceza mahkemesi. Mesela evet. bizim dosyamızda hukuk dediğim mahkemelerindeki tazminatlar sembolik de olsa aşmıştık bu sorgulansın diye. O Oralarda sorgulama çok komik rakamlar ya da tahsili imkansız şeyler çıkmıştı. İdare mahkemesi zaten yani idare mahkemelerinde depremle ilgili devleti sorgulatmamak adına müthiş bir yaklaşım ne zaten. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Ne gerekiyorsa yani çok ya burada söylemek istiyorum bir senedir tazminat davaları için idarede süre 60 gündür gibi yorumlarla bir şekilde onların hepsi yargılatılmadan kapatıldı. Evet. Şimdi e, ceza boyutu vardı. Bütün bunlarda iç hukuk yollarını sizin tüketmeniz gerekiyor. Yani yargıtayınıza başvuracaksınız, danıştaya başvuracaksınız. E, ya da ya da diyorum etkin hukuk, etkili başvuru yolu yoktur cümlesiyle geçiriyor bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Zaten biz ne yapsalar niyetlerinin bu işi çözmemek olduğunu şuralan anlıyoruz denilirse olayda etkili başvuru yolu yoktur. Başvuranlar açısından derse o zaman da kabul edilebiliyor yani burada hatta bir arkadaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının içinde dikkatim çekti benim mesela iç hukuk tüketmiştim hukuk mahkemesinde bir arkadaşımız tüketmemişti yani bundan bir şey çıkmayacak diye bırakmıştı. Bizimki emsal tutularak evet iç hukuk yolundan zaten bir şey çıkmıyor. Devam etmemekte de haklıdırlar anlamında bir yorumda bulunulmuş kararlar. Müsaadeçe 2012 öncesini mi kastediyorsunuz? Hayır, her zaman Şu an iç için de geçerli. 2012'yi şunun için söyledim. yeni iç hukuk yollarının tüketilmesi söz konusu ama evet. anayasa mahkemesi ne bireysel başvuru, başvuru hakkı tanındı. Evet. O da bir iç hukuk parçası haline gelmiş oldu. Tabii. Yani iç hukukun tüketilmesi dediğiniz süreç Yargıtay'la, Danıştay'la sınırlıyken... ...şimdi Yargıtay ve Danıştay'dan sonra bir de e, Anayasa Mahkemesi önümüzde en, en son örneğini de Can Dündar. Evet, evet. evet, orada güzel bir örnekti o. İfade özgürlüğü, basın hürriyeti bunlar açısından yapılan ihlalleri tespit ettiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğer... Cezayı ilgilenen insanın e, temel hakkını yani böyle tutuklu olduğu bir durum varsa etkiliyor bu kararlar kişiyi evet. ve e, kişinin e, serbest bırakılmasını e, mağdurların sağlayan bir karar oldu. Evet e, bu karar yani iç hukuktaki bütün yolları ve imkanları tükettik. E, tükettik ve ondan sonra 6, 6 ay aylık için, bir süre vardır. Altı ay içinde. Yalnız e, hemen söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru 6 aydır. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ise yani artık yeni başvurular için Avrupa 2012'den sonraki olaylarla ilgili başvurular için 30 günlük bir süre vardır. Anayasa evet. Mahkemesi'ne başvurumuzun süresi 30 gündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurumuzun süresi 6 aydır. 6 aydır. Bir şey daha söyleyeceğim burada Lütfen. siyasilerden dinleyen varsa duysunlar diye. Anayasamah bizim adli tatilimiz vardır. Adli tatil Ağustos ayında 30 günü ve benim de başıma gelmiştir mesela ama e, fark edip kurtarabildim kurtaramayabilirdim de. Adli tatil anayasa mahkemesi sürecinde işlemez. Halbuki her yerde işler. Diyelim ki 1 Ağustos'ta yani adli tatil başlamış ve Gürkan Bey'in eline bir tebligat gelmiş. Son iç hukuk yolu tüketilmiş ve 30 gününüz var. Bu 30 günlük süre içerisinde de 30 Ağustos gelmiş. Siz tatildesiniz çünkü adli tatil sanıyorsunuz. Evet. Geldiğiniz zaman süreniz geçmiş oluyor. Yani bir Eylül tarihinde evet, biz gelip e, kapıya gittiğimiz zaman e, siz sürenizi evet. e, geçirdiniz. Evet, bunların hep düzeltilmesi maalesef gerekiyor. Evet. E, bizim iç hukuk yolumuzda temel haklarla ilgili çünkü konulara bakar. Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de. Bir de şunu söyleyeyim. E, çok yani bu, burada bir hemen soru sormak değil. istiyorum. Hı -hı. E, bu süre içinde yani Ağustos ayı içinde mutlaka nümetçi... E, ...olan e, şeye... ...başvuracaksınız. Anayasa evet, Mahkemesi'nde. Zaten buradan de. doğru normal e, ulusal mahkemeleriniz... ...daireye başvuracaksınız. Işte, Anadolu Adliyesi Çağlayan Adliyesi İstanbul Örneği'nden hareketli... ...oraya gönderilmesi gerekiyor. Evet. E, bir de... Işte ...depreme özgü... E, ...incelemelerime göre tek karar... ...şu anda bu. Ahimdeki. Densel, ahimdeki. Ahim nezdinde evet. çıkmış tek karar. Ama... E, ...işte bu... ...teorik çalışmalarım sırasında... Ee, başvuru nereden aklıma geldi? Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi bağlamında ve Uluslararası Sözleşmeler bağlamında e, sağlıklı çevrede yaşam hakkını inceledim. Şimdi bu, bunun altını çizmek istiyorum. Bütün hukukçularımızın da kullanması gerekir. Temel haktır yaşam hakkı ama biz bunu hep e, ölüm şeklinde anlarız değil mi yaşam hakkını? Evet. Halbuki artık e, çevre hukuku gittikçe gelişti dünyada. Bu çevre hukukunun kapsamı artık sağlıklı çevrede yaşam hakkında da kapsıyor. Bugün şu çevremizi sarmalayan yüksek binalar, hani her yüksek bina değil böyle her adım adım bir adım daha atıyorsun, bir yüksek bina daha, bir tane daha, bir tane daha. Ne yapıyorsunuz? Boğuluyorsunuz. Yani yeşil alan yok, bir şey yok yani. Hava akımını önlüyor. Kuşlar yolunu evet, şaşırıyor tabii, yani göçmen tabii, kuşlar tabii. yolunu şaşırıyor. Bu derece bir ortamda gittikçe bizim çevresel haklarımız kısıtlanıyor. İşte yaşam hakkını çok önemli bir temel hak olan ikinci maddede düzenlenen temel hakkımız hem anayızda hem Avrupa insan hakları mahkemesinde zaten bizim davamızda da yaşam hakkının ihlali nedeniyle verilmiş bir ihlal kararı vardır bu e, konunun sağlıklı çevrede yaşam hakkını da artık kapsadığını bu konularla e, ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurularda da e, gündeme getirilebileceğini, ulusal mahkemelere başvurularımızda da mutlaka e, dilekçelerimizde artık yazılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bizim anayasanın bir 90. maddesi var. Diyor ki uluslararası temel haklara ilişkin hükümler diyor. Bütün Yasaların üzerindedir. Anayasa da söylüyor 90 maddede Bu şu demektir. Aldığımız bu emsal karar, kararları biz e, kendi e, iç hukukumuzda kullanmalıyız artık demeliyiz ki. işte böyle böyle bir kararı vardır. Mesela e, bir davamda kullanmıştım. Sert çok gündemimize geldiği için söylüyorum. E, mahkeme kararına da geçmişti. Sert eleştirilere katlanma zorunluluğu vardır mesela siyasilerin. Sert ele. bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sıkça sadece ülkemizdeyiz sıkça verilmiş bir karar türüdür. Ve e, o dosyalarda e, kullanmıştım mesela bu emsal kararları e, normal bir mahkemede. E, bunları kullanmak lazım. Bunlar iç hukukumuzun parçasıdır. Biz bunu 1954 yılında e, imzaladığımız sözleşmeleri 90 yılından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... Başvuru yolu açıktır bunu Avrupa kapıları gibi algılamamak gerekir çünkü Avrupa konseyinin bir organıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bütün e, bunu gidip imzalayan bizim ülkemizdir bunu iç hukukun bizi temel haklar noktasında denetleyin anlamına gelmektedir ve evrensel anlamda hukukun gelişimi için bütün ülkelerin ortak mahkeme kararlarıdır benim dayandığım başvurumda mesela Rusya'nın bir kararıydı bu deva davası değil bir sel davasıydı nasıl bir e, karardı bu? Çok ilginçtir. Bazı benzerliklerimiz var insan unsuru olan her yerde benzer aksamalar gözüküyor. Ebru Dağları var Rusya'da. Orada bir, e, sel, çamur seli geliyor sürekli ve biliniyor bu. Tıpkı bizim depremin bilindiği gibi. Bunun eteklerine kurulan bir kasaba var. Bu kasaba rağmen, bu riske rağmen kurulan bir kasaba var. Önce bir sel, karlar eriyor, çamur seli geliyor bu kasabayı kaplıyor. İnsanlar kaçışıyor. Daha sonra bakın bizim kararda da afetle e, ilgili e, kurtarma çalışmaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarını da referans tutan bir afetle ilgili bizim acil kurtarmalarımızın yanlış e, ve e, organizasyonsuz olduğunuz anlatan bölümler var. Aynı ola şekilde Rusya'da e, bu kasabanın etrafını çevirmeleri gerekiyor. Ve baraj setler var daha önce yapılmış. Onarmamışlar. Eksiklikleri var. İkinci, Onlar selde Evet Bizim tabii. arçılar gibi arçı depremde olan yaşananlar gibi bu çamur selinden sonra ikinci seni dikkate almıyorlar. Ve yetkililer de uyarmıyor. Evlerine geri dönüyor halk. İkinci çamur seli geliyor ve orada Budeva ve ailesi Çamur Selin'de bir kısmı vefat ediyor, bir kısmı işte e, yaralanıyor. Orada Rusya ile ilgili verilen karar da, e, ihlal kararında bir, kamu görevlilerinizi yargılamakta isteksizsiniz diyor. Kime benziyor? Bize benziyor. Tamamen. İki, siz diyor zamanında bu setlerin biliyorsunuz onarılmadığını, bizde de biliyorsunuz, afetler yaşandı bu şekilde. Siz niçin onartmıyorsunuz buraları diyor. Üçüncüsü, bu Olaydan sonra ikinci bir selin gelebileceği konusunda halkı yeterli derecede neden uyarıp kurtarma çalışmalarını yapmıyorsunuz, yapmıyorsunuz diyor. Bütün bunlar gördüğünüz gibi uluslararası hukuk önünde bütün yaşanan bu olaylar birbirine benziyor ve birbirine emsal teşkil ediyor. Bizimle ilgili maalesef verilmiş yine Avrupa'daki tüm ülkeleri bağlayıcı... ...hekimbaşı Ümraniye Çöplüğü hmm. olayı vardır. Yıl 1993 evet. yılı 9 vatandaşımış. Baklama olan. E, onu bilirkişi raporunda görmüştüm. Enteresandır. E, bilirkişi diyor ki biz de zaten tehlike geliyorum den yani nasılsa olmaz deriz öyle olur. Yani biz bunu artık bilinçli taksir diyoruz ve Türk Ceza Kanunu'nda e, bile bile e, olmamasını ümit ederek görmeze geldiğimiz şeyler... Bizim bilinçli taksir dediğimiz şeyler oluyor ve daha fazla cezayı gerektiriyor. Şimdi burada da bilirkişi rapor tutuyor. Aslında o dönemde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi birbirine girmiş. Diyor al çöpünü diyor. O da diyor almıyorum çöpünü. Rapor insan sağlığını etkiliyor diye bir rapor tutuluyor. O raporun içinde Allah korusun diyor. Burada diyor metan gazı birikiyor diyor. Birikiyor ve ve e her an patlayabilir diyor. Bu cümle geçiyor. Aradan çok kısa bir süre geçiyor ve o patlamada... Yine bakın neleri tespit etmiş ülkemizle ilgili e, bu ölümler yaşanıyor biliyorsunuz. E, verilen yaşam hakkının ihlaline ilişkin kararda. Bir, kurumlar arası diyor ülkenizde iletişim noksandır diyor. Hı. Bundan gocunmamıza gerek yok. Bunları görelim Hı. ki düzeltelim bir yukarıdan bir bakış açısıyla yani üstten bir bakış açısıyla ülkemizin hukukuna ve sistemine bir bakış açısını okuyalım, anlayalım. Yani Tabii. bunda e, rahatsız olacak bir şey yok yani. Bu u, bütün başka ülkeler için de verilen karar türleri. E, diyor ki kurumsal iletişimsizlik birinci sorundur diyor. Bakın bizim kararda da aynısını söylüyor. Kurumsal iletişimsizlik vardır afet çalışmaları sırasında yapılmıştır diyor. Hep söylüyorum. Bütün panellere katıldığımda söylüyorum. Doğal afetler hukuku bir derstir. Sadece hukukta okunma, okutulmaz. Zaten şu anda hukukta da okutulmuyor. Bir, siyasal bilgi değerde okutacaksınız. Niye? Kaymakam vali olacak bu kişiler. İki, Tabii, tek, kamu, yöneticisi olacak. kamu yöneticisi olacak. Ben yaşadığım örnekleri anlattım. Başka bir müvekkilin İş makinesinin altında kalan cesetini veraset ilamı istiyor. Mahkeme getir öyle diyor. Mirasçıları adına gir dosyaya diyor. 10. günündeyiz deprem olmuş. Kaymakama söylüyorum. Kaymakamı suçlamıyorum burada yani. böyle Öğretilmemiş hiçbir şey. Diyorum ki bana diyorum iki kişinin tanıklığı huzurunda ölüm belgesinin verilmesi gerekir. Olağanüstü bir durum var ki ben işlemlerime devam edeyim. O da diyor gitti. Kimsesizler mezarlığında DNA testi yaptır diyor. Buyurun. Yani nüfus müdürlüğünün Özel hükmünü buldum. Oradan zaten bu konulara kafamı taktım ve çözülmesi lazım. Bizim afetler hukuku diye bir şey bilmemiz lazım diye. Götürdüm nüfus müdürlüğüne. Bir metnini buldum. Olağanüstü durumlar, gölüm karinelerinin olduğu durumlar. Bunlarla ilgili özel hükümleri gösterdim. Ondan sonra bazı şeyleri yapabildik işlemlerimizi. Yani bunların öğretilmesi lazım. Bir siyasal bilgilerde, iki teknik fakültelerde, üç hukuk. İnanın gidin teknik kişilerin buradan söylüyorum çok ben şey gibi böyle hukukçular şöyle görürler işin başında düzeltilmesi gereken konunun olmaması için olayın yaşanmaması için acının yapılması gereken yasaları yapan kişiler değil de ölümler olduktan sonra tazminat başvurularını yapan kişiler gibi algılıyor. Evet. Halbuki 1988'de bir yönetmelik var bu 1988'deki yönetmeliğin adı e, acil durumlar plan yönetmelidir. Hmm. Onu okuyorum ben diyorum ki arkadaşlar diyorum bir üniversitede öğrencilere mesela son size bir madde okuyacağım. Söyleyin bakayım diyorum bu 1999 depreminden önce mi sonra mı yazılmış okumaya başlıyorum. Depremin gece olabileceği afetin efendim o kişilerinde e, kurtaran kişilerinde kurtarmakla görevli kişilerin de zaten depremin mağduru afetin mağduru olabilecekleri. İşte telsiz telefon görüşmelerinin aksayabileceği, okuyorum okuyorum hiç kuşkusuz hepsi birden 99 depremini anlatmışsınız halbuki 1988'in <gülüyor> yönetmeliği. Senaryo yani, hazır yani. Yani evet. bunu biz bunu hazırlan... Ne? Hukuk burada işte önemli. Size baştan öngörülere ve yaşanan eski acılara göre bir şey getiriyor ve ona göre hazırlan diyor. Alıp bu yönetmelikleri bir kenara kaldırırsak ondan sonra olaylar yaşandığı zaman kim kime dumduma diye bir söz vardır. Yani biri evet, her bir taraftan Evet, bir tarafta kim yardım etmek isteyen bir sürü insan olay günü. Bir tarafta görevini yetkisini bilmeyen kamu görevlileri. Bir taraftan onun için doğal afetler hukuku, isterseniz başka isim koyun, ortak müşterek ders olarak okutulmalı. Kurumlar arası iletişimsizlik iki mahkeme kararında da bizimle ilgili verilen. Kurumsallar arası iletişimsizlik giderilmelidir bu iletişimin sağlanması, organizasyon yeteneği kazanmamız bu noktada gerekmektedir. İkinci e, yine bizle ilgili kamu görevlilerini siz sorgulatmıyorsunuz diyor. Biz sorgulansa da ne veriyoruz ceza? Görevi kötüye kullanma. Cezası Zaman açımı diyor, kısa. Evet. Halbuki bu, bu bir iştiraktir. Orada öngörebileceğin bir şeye olur veriyorsan, yıkım yapmıyorsan, şey yapmıyorsan sen de o ölüme aynı maddeden yargılanmalısın. Şimdi 1990-2005 yılından sonra bu madde taksirle adam öldürmeyi sebebiyet eskiden öyle değildi 383 diye çok hafif bir madde vardı. Şimdi ölüm varsa olayda taksirle adam öldürmeyi sebebiyet maddesinden yargılanması lazım. ama hepsinin birlikte yargılanması gerekir ve kusurlarına göre de alt hadden üst hadden verilmesi gerekir. Hukuk tekniği açısından da tartışılmaya ihtiyacı vardır uygulamalar. Bu o, yönüyle de önemlidir bu kararlardaki e, söylenenler. E, biz e, e, bu konuyu da incelerken ile herkes ilgileniyor. Beni de bu çok rahatsız ediyor açık konuşayım. Biz tazminat 16 sene bu davaya baktık. Yani bu... bu bunun 5 e, yılı... 5 yılı şey değil 8 evet. sene bunun takibi... E evet. Diğer kısmı tabi bu sıfır onda değil idari makamlarda ta tabii, takibi vardı idare mahkemelerinde vardı hukuk mahkemelerinde vardı Yargıtay Evet aşaması. yani bundan bir tazminat çıkabileceğini umarak ya da düşünerek yapılmış bir şey değildi. Sadece bir sorumluluk duygusuydu. Yani sorumlular zinciri nasıl açığa çıkar ve bizim müvekkili benim şanslı olduğum konuşuydu. Müvekkil sonuçta biz vekiliz. Eğer müvekkiliniz sizinle birlikte yürümek ve Yardımcı olmak Tabii. istiyorsa 16 sene bana ne ya bırak bu işin peşini demiyorsa size destek veriyorsa yapabilirsiniz. Ben böyle birine zaten bu işe idealle bağlı, başlamış Betül Hanım ona denk geldim. Belki denk düşürüyor kader böyle durumlarda insanı ee, ve e, onunla birlikte yürüme şansım oldu. Hiçbir zaman e, moral bozucu hiçbir şeyini görmediğim gibi e, başka bir meslek mensubu olması nedeniyle kendisi banka yöneticisiydi başka bir meslek mensubu olması nedeniyle hukukçu olmadığı için, hukukçu olarak benim de isteğimle ben emeğimi verdim, o maneviyatını verdim ve birlikte biz bu işi hep birlikte diğer deprem zede bu arkadaşlarımızla, kadar uzun bir süre götürebiliriz bakın biz de organizeliydik hep birlikte evet. çalışırken yani diğer arkadaşlarımızla bir aile gibi çalıştık yani bu da önemlidir Kurumsal bu başka bir türlü de olmaz zaten evet, bütün mes meslektaşlarımla olsun aynı şekilde depremzedelerle olsun biz birbirimize yardımlaşarak bu dosyaları sonuçlandırdık evet şimdi konuşmanız için de dediniz ki kitaplara ee, sonuç olarak kitaplar çıkarttık ve bunlar da baro tarafından yayınlandı. Bu kitaplara halen ulaşmak mümkün olabilir mi acaba? Ha, e, bilmiyorum şu anda ellerinde var mı? Ceza hukukunda bina çökmeleri diye bir evet. e, kitapçığı e, baro çıkarmıştı. Ağustos e, depremi nedeniyle. Diğerini ise bir belediye tarafından eğitim çalışması amaçlı olarak çıkarıldı. Fakat bunların güncellemelerini zaten yakın zamanda... E, yapıp e, tekrar... Aslında e, baronun internet sitesinde bunları e, yayınlarsanız herkese de ulaşması yani, tabii mümkün olabilir. Baro yönetiminde görevim, e, görevli değilim. Altı evet. üç dönem yaptıktan sonra işte, Türkiye e, Barolar Birliği'nde Çevrekent Hukuk Komisyonu'nda görev aldım. Eğitim Komisyonu'nda görevlerim var. E, onu herhalde e, toplumsal konularda hassasiyetleri vardır. Bu konuda takım çalışmaları olur diye evet, düşünüyorum. Olmasa bile biz başka e, internet e, sitelerinde evet. bunları evet. yayınlamaya da e, adayız yani bunu bil, bilin. <gülüyor> evet. O, e, açık radyonun sitesinde de yayınlayabiliriz e, de dediğim gibi. Ki. Şimdi e, bir diğer e, mesele ise şu: sizin bütün anlattıklarınızdan ben anlıyorum ki bu ahim kararı aslında ciddi e, ders işte bahsettiğiniz üniversitelerde olsun, çeşitli kurumlarda olsun. Bu ayım kararlarının hemen hemen bütün maddelerini bütün satırlarını bir ders haline getirmek ve o anlamda da bir afet hukukunun Türkiye'de gelişmesine yardımcı olmakta mümkün. Buradan evet. hareketle karar depremle ilgili olmakla birlikte. E, ...bu tür benzer bütün konularda da e, rahatlıkla Hukuki, da uygulanabilir. E, hele çok önemli bir şey söylediniz. Sağlıklı çevrede yaşam hakkı, hakkı ki Açık Radyo'nun e, birçok programında da bu konu son derece önemli ele alınıyor. E, keza bu e, ahim kararının e, çevre hukuku konusunda da rahatlıkla e, ele alınabileceğini belirtiyorsunuz. Merak ettiğim husus şu... Şu anda bu karara dayalı olarak bunu emsal olarak ele almış olan ve kullanmakta olan hukukçular var mı? Bu konuda hiç bilginiz var mı? Mutlaka vardır. Mesela Soma olayı, olayı. bu da bir ama dikkat ediniz orada yaşam odaları benim takip ettiğim değil dışarıdan takip ettiğim bir dosya ama Soma e, faciasını e, yol açan hep e, kafamda flash yap, e, bellek gibi böyle bir, e, aynı olay, aynı olay evet. gibi geliyor bana. Yani nedir? Denetimsizlik gözüküyor. E, madencilik sektörüyle ilgili gerekli denetlemelerin ilgili kurumlarca yapılmamış Yapılmadı olduğu, gözük. kadercilik gözüküyor. Evet, hatta yapılanların dahi dikkate alınmadığı gözüküyor. Çıktı. Bütün e, kurtarma çalışmaları sırasındaki işte zamanında bazı önlemler, planlar yapılmadığı için acil e, durumlar için bunlar aynı şeyleri görüyorum, aynı şeyleri okuyorum. Ekimbaşı çöplüğü de deprem değildi ama aynı evet. tespitler yapılmıştı. Önemli olan sürekli bir şey acıyı yaşayıp da bu tespitlere varmak değildi artık bunlardan çıkarımları yapıp hayata geçirmenin yollarını aramak. Ve ama şunu çok arzu ediyorum. Maalesef bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarındaki tazminatların bakın İETT otobüsü şoförünün kaza yaptığını düşünün Allah muhafaza. Diyelim ki aynası kırıldı. Üç gün kaldı bir otobüs bir yerde. Evet. Bu otobüsü üç gün kaldı diye ...o şoförden kesiyorlar... ...ücretini. Zarar verdin devlete diye. Bu nedir? Zarar verir. Rücu. Bizde... Bakın şimdi bir şey çıktı. E, afet riski... ...altındaki alanların... ...dönüştürünmesi hakkının... Yani, evet. ...rant dönüşümünün çok güzel... ...süslenmiş Doğru. hali. İçinde 3'te evet. bir azınlık hakları... ...dediğimiz. 3'te 2'nin... ...haklarını bambaşka bir konu... ...çok detaya girmek istemiyorum. 3'te bir lik kat maliklerin haklarının çiğnenmesi mülkiyet haklarının çiğnenmesi bir yasanın anayasanın ve temel hakların üzerine çıkarılması gibi hukuk tekniğine aykırı ve yarın Türkiye'yi mahkum ettirecek onlarca şey görüyorum ama kimden çıkıyor bu tazminatlar devletten deniyor devlet niye rücu etmiyor bir yasa yanlış yapılıyorsa bakın ben avukat olarak bir dosyayı zaman uğratırsam bir hata yaparsam Müvekkelimin benden tazminat tabii, hakkı var. Tabii, tabii, elbette. Doktorun yine vekil olarak yanlış yaptığı ameliyattan sorumluluğu var. Ama bizim hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmek sizin söylüyorum. Bizim çıkartılan yasalar hatalı olduğu zaman bundan doğan zararlardan ötürü yanlış yasa yapanlarla ilgili hiçbir yaptırımımız yok. Umurlarında olmaz çünkü para onlardan çıkmıyor. Tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Verdiği kararlardan doğan tazminatlarda rücu sisteminin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tazminatı önce devlet öder, daha sonra sorumlularına temel hak ihlalinin kimler tarafından yapıldığını tespit edenlere rücu edilmelidir. Bu bir yasa teklifi olmalıdır. Bu şekilde bakınız o zaman nasıl çok şey düzene giriyor. Temel hak ihlallerine karşı nasıl dikkatli davranılıyor? Bu yapılmalı. Nasıl Tabii, o bütün imar da, değişiklikleri, evet. e, ne imza atan insanlar e, sonuç olarak e, çok daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklar. Evet, bir kalacak ilan ediliyor, yan tarafı edilmiyor, niye göre ediliyor? Efendim buradan ne kadar kar elde edilire evet. göre ediliyor? Yani evet. bu Man, ne olacak? Yani bu mantığı aşmanın yolu yaptırımlarını getirebilmektir. İnsanoğlu maalesef us, bu konularda e, hepsi idealist davranmıyor. O zaman siz bunun e, yaptırımlarını getirmek istiyorsunuz. Zarar veren bunu devletten hep çıkması vatandaştan değil. Dönecek bu zararı veren ya da verdirenlerden çıkmasını, çıkmasını öğrenmek evet. istiyorsunuz. Evet. evet. E, ahim kararını verdi. Evet. E, tazminata hükmetti. Evet. Bu tazminatlar alındı mı? Şu anda hangi Şöyle, aşamadasınız? E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 3 e, aylık bir süre var karar yayınlandıktan sonra. Karar yayınlanması... E, kendi siteleri var. Orada yayınlanıyor, Fransızca evet. yayınlanıyor. Ee, bazı Yok, ta tarihini, tarihini hatırlayamadım ben. 17 Kasım olarak on, hatırlıyorum on, ben. 17 evet. Kasım olabilir. Evet. Olabilir. Bu yayından itibaren 3 ay geçiyor. 3 evet. aydan sonra 3 ay içinde şunları yapabiliyorsunuz. Ya bir ay içerisinde bir takım usulü itirazlar da bununla biliyorsunuz. İşte ufak tefek hatalar olabilir. Bizde biz ona yani itiraz deniyor onların sisteminde. 3 ay içerisinde de Bizim temize karşılık gelen diyeceğim ama tam da değil. Onların bir büyük daireler diye bir yapılanması var. Evet. Yani normal mahkeme dışında bir de büyük daireleri var. O büyük daire bizim yargıtay gibi düşünelim biz onu. 3 aylık bizde işte onun süreleri daha kısadır. Başvuru süreleri mahkemesine göre genellikle işte 15 gündür cezaysa 7 gündür. Onlar 3 ay. 3 ay içerisinde siz başvuruda bulunabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye başvurmuş olabilir. Biz bunu öğrenemiyoruz çünkü e, yazıyla konuşan bir e, sistem, sistem var. var. Bakanlıktan evet. da bilgi alamadık. Dolayısıyla ülkemizin e, Türkiye'nin e, bu karara karşı bir başvurusu olup olmadığı konusunda bir bilgimiz yok. Adalet Bakanlığı'nı kastediyoruz değil evet, mi? Evet, Adalet evet. Bakanlığı çünkü savunuyor. Karşı Tabii. tarafı e, işte ülke oluyor, diğer taraf birey evet. oluyor. Bizim de bir takım görmüş olduğumuz eksik ya da atayın yazıldığını düşündüğümüz kısımlar var. Mesela aynı şekilde etkin hukuk yoluna başvurmayı sadece yaşamak için de düşünmüş tekrar. O konularla ilgili bizim de yazılı bir müracaatımız oldu gözden geçmesi için. Eğer bu yalnız büyük daire Türkiye'deki bir Yarıktaş gibi kolay bozma vesaire alabileceğiniz bir sistem değil çok nadiren kabul ediyor. Etmezse de kesinleşmek dediğimiz sistem uygulanıyor. Yazı gönderiliyor ve bakanlıktan da biz yazı gelecekmiş. Ve biz bu ödemeyi bu şekliyle e, müvekkillerin alacağını söylediler. Böyle yani evet, sistem. Evet, üç aylık sürede Bitti. doldu. Bitti. Yazı bekliyoruz diyelim. Evet, hem yazı gelir hem gelmez bakanlıktan, bu gerçekleşecek. E, evet, evet böyle bir sistemleri. Evet. E, Filiz Hanım size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aslında soracağımız başka konularda vardı. Yine e, özellikle e, hukukun yaklaşımı e, mahkemelerdeki Bundan sonra ortaya çıkabilecek olan şeylere ilişkin sizin öngörüleriniz nedir bu emsal karar olarak kullanıldığında. Ama zaten sözlerinizin arasında bu konuya da değindiniz ve gördüğüm kadarıyla aslında sadece depremle ilgili değil birçok afet, yaşam hakkını ilgilendiren evet. birçok davada da çok rahatlıkla ahim kararını emsal göstermek e, mümkün e, programımızda aradahi ver veremedik e, çok teşekkür ederiz <gülüyor> avukat sonu edince biraz heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> <Yok>, konuştuk. ama <gülüyor> yani o, o kadar güzel e, aktardınız e, ki e, kesmek de istemedim size çok çok, teş çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum sağ olun. E, sanıyorum e, bu tazminatlar alındıktan sonra da bir e, programımıza ...sizi konuk etmek isteyeceğiz. Eğer vakit bulup gelebilirseniz... ...çok Niyetle, seviniriz. Her zaman için bilgi paylaşımını... ...yapmaya hazırız. Anlatırken biz de düşünüyoruz... ...tekrar neler yapılabilir diye... ...bunlara da vesile oluyor. Ayrıca programınızı da... ...tebrik etmek istiyorum. 99 depreminden bugüne... ...istikrarlı bir şekilde... Ee, bu konuyu işlemeye devam ettiğiniz, bizim de işte devlet kurumlarımızdan, e, toplumumuzdan beklediğimiz, e, unutmadan, e, hafızamızı bu konuda her zaman diri tutarak gerekli tedbirleri e, almak ve olanlardan ders çıkarmak, ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Evet bugün 834. haftamızı gerçekleştirdik Aşağıda. sizinle birlikte. Programımızın adı Altın Saatler onu değiştirmiyoruz. Literatürde biliyorsunuz Altın Saatler ilk 72 saat için geçerli. Ama işte 834 saati doldurmuş durumdayız. Ee, çok çok Tebrik teşekkürler ediyoruz. tekrar tekrar teşekkür ee, Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Bu hafta konuğumuz Hukukçu Filiz Saraç idi e, bildiğiniz e, ve bu programda da konuştuğumuz depremle ilgili bir kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, başarıyla sonuçlandırdı. E, artık e, yer, iç e, hukuktaki e, bütün organlarında bu karar doğrultusunda hareket etmesini ee, dileyeceğiz. Ee, umut ederiz ki önümüzdeki dönem bunların hepsi gerçekleşir. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler